Ya Rabbana inna nas'tal ve wa nas'tu fik. Wa na'uzu min shururi anfusina ve min sayyiati a'malina. Man yettehillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd fa inna astaghall hadith kitab Allah wa sayyir al-hadi hadith Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bi'a ve dalale ve külle dalaletin finner. Allah izin verirse bugün konumuz tekfir meselesinde muhaliflerin getirdikleri şüpheler ve bunların reddiyle ilgili icmali ana hatlarıyla bir cevap olacak. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 44. ayetine malumunuz. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin takenderidir buyurmuştur. Şayet yöneticiler Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmet, hükmettikleri için ayetin belirttiği gibi kafir olmuşlardır denilirse, bunun cevabı, burada zikredilen küfrün büyük küfür değil, küçük küfür olmasıdır. Ehli sünnet ve cemaat bu ayette, zahirindeki anlamının tasd edilmediği hutsunda icma etmişlerdir. Daha önce bu hutsu genişçe açıklamıştık. İbn Abbas radıyallahu anhuma kendisinden sahih olarak gelen rivayette bu ayette zikredilen küfrün küçük küfür olduğunu açıklamıştır. Tabiinden bazıları özellikle İbn Abbas radıyallahu anhumanın öğrencileri, Allah onlara rahmet etsin bu ayette zikredilen küfrün dinden çıkaran küfür olmadığını izah etmişlerdir. Onların aslında da bu açıklamaya muhalefet eden hiç kimse olmamıştır. Ne sahabe asrında ne de tabi'in asrında. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu bu ayetin tefsiri hakkında hiçbir şey söylememiş olsaydı bile, tavus ve Atadan Allah her ikisine de rahmet etsin, sabit olan açıklamalar, onlara muhalefet eden kimse olmaması sebebiyle tabi'in asrında ve sahabasında kimsenin muhalefet etmemesi sebebiyle yine hüccet olurdu. Şeyhülislam İbn-i Allah rahmet eylesin, mecmul Fetavanın 13. cildinde şöyle der. Tabi'inin tefsiri hakkında şöyle denilmiştir. Onlar bir konuda birleşirlerse, bunun hüccet olduğunda hiç şübe yoktur. Eğer ihtilaf ederlerse, bazılarının görüşü, diğer bazılarının ve kendilerinden sonra gelenlerin görüşü aleyhine delil olmaz. Böyle bir durumda Kur'an ve sünnet lugatine veya genel Arap lugatine yahut sahabe görüşlerine müracaat edilir. Yine aynı cidde şöyle der sahabe ile tabiinin mezhebinden ve tesirlerinden ayrılıp onlara muhalef olanı, onlara aykırı olanı tercih eden bu konuda hata etmiştir. Hatta bidatçıdır. Ama eğer müftehid hatası affedilir. Şayet Küfür kelimesi mutlak olarak kullanıldığında bundan büyük küfürün kastedilmesi esastır. Zira bir şey mutlak olarak zikredilince onun tam hali kastedilir denilirse bunu söylemenin bir faydası yoktur. Çünkü bu ayette küçük küfürün kastedildiğini İbn Abbas radıyallahu anh ve ashabı açıklamışlardır. Onların aslında da buna muhalefet eden kimse olmamıştır. Bu konuda şükrü olarak getirilen bir diğer delil Allah Azze ve Celle'nin Nisa Suresi 65. Ayetinde şöyle buyurmasıdır. Fakat hayır, Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer Allah şeriate muhakeme olmayanlardan iman vasfını kaldırmıştır, bu da küfrü gerektirir denilirse, bunca bu şöyledir. Burada kaldırılan vasıf, imanın aslı, imanın tümü değildir, kemalidir. Ayet, imanın ortadan kalkacağını değil, eksileceğine hükmetmektedir. Şeriatta iman vasfının kaldırılması ile onun aslının tamamını kaldırılması değil, kemali kastedilmiştir. Bunun örneklerine gelecek olursak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Sizden biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe iman etmiş olmaz buyurmuştur. Yine, vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir, vallahi iman etmemiştir. Denildi ki kim ey Allah'ın Resulü? Bunun üzerine, kutusunu kötülüklerinden güvende emin kılmayan kimsedir buyurmuştur. Ayette kaldırılan iman vasfını, İmanın aslı ile kemali arasında değiştirilen bir takım sebepler vardır. Bu konuda şu iki ulusa dikkat edilir. Birinci sebep, ayette iman vasfının kaldırılması üç kişi hakkında söz konusu olmuştur. Birincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhakeme olmayan. İkincisi, gönlünde Resulullah sallallahu aleyhi ve Selleme hükmüne karşı sıkıntı hisseden. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne teslim olmayan üç de tek bir hüküm zikredilmiştir. Ayette iman vasfının kaldırılmasını iman aslına yorumlayanların yani imanın tamamen kaldırıldığına hükmedenlerin bu üç sınıfı da tekrür etmeleri gerekir. Halbuki ikinci ve üçüncü maddede zikredilenlerin kafir olmayacaklarına dair deliller vardır. Bunun apaçık delillerinden iki tanesi şu şekildedir. Enes bin Malik radıyallahu an şöyle der. Mekke fethedildiğinde Kureş arasında ganimetler taksim edildi. Ensar dedi ki bu gerçekten hayret vericidir. Onların kanlarını bizim kılıçlarımız döktü. Ganimetler ise şunlara veriliyor. Bu söz Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca onları topladı ve şöyle dedi. Sizden bana ulaşan şu sözler neyin nesidir? Onlar da yalanlamadan neyse odur dediler. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ve Sizler onların evlerine dünya ile dönmesinden, sizlerin ise evlerinize Allah'ın Resulü ile birlikte dönüyor olmanızdan hoşnut, razı değil misiniz? Şayet insanlar bir vadiye veya bir mahalleye, Ensar da başka bir vadiye veya başka bir mahalleye gidecek olsa, muhakkak ki ben Ensar'ın vadisine veya Ensar'ın mahallesine giderdim. Dediler ki ey Allah'ın Resulü razı olduk. İkinci örnek, Ayşe radiyallahu anh'a'nın rivayet ettiği şu hadistir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleri, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Kuhafe'nin kızı Ayşe radiyallahu anh'a konusunda adaletli olmasını söylemeye gelmişlerdir. Ayette geçen bu sınıftan ikinci ve üçüncüsünden imanın kemal vasfı kaldırıldığına göre, ilk sınıf hakkında da bu geçerlidir. İkinci ve üçüncü sınıflar tekfir edilemeyeceğine göre, İlk sınıfta Resulullah sallallahu aleyhi ve muhakeme olmayanlarda yine tekfir edilemez. Zira hepsi hakkında tehdit tektir. Bu hususu Şeyhülislam İbn-i Teymiye, Allah ona rahmet et, etsin, e, şu sözleriyle açıklıyor. Bu ayet haricilerin Allah'ın indirdiğiyle yönetmedikleri gerekçesiyle yöneticileri tekfir etmekte getirdikleri delillerdendir. Böylece mesele açıklığa kavuşmuştur. İkinci sebep, bu oldukça dikkat gerektiren bir konudur. Ayet, Bedir asabından olan bir ensari, ensarlı bir şahıs hakkında nazi olmuştur. Bedir ashabı büyük küfre düşmekten korunmuşlardır. Bu olay, Zübeyir radıyallahu anh ile bu adam arasında geçen bir dava idi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ensarlı şahsı öfkelendiren bir hüküm verince o amcanın olduğu için mi böyle hükmettin demişti. Bedir asabından olan bu ensarinin, Allah ondan razı olsun, öfkesine dikkat edin. Ondan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki hükmüne tam bir teslimiyet gerçekleşmemişti. İmam İbni Baz rahimullah Fakat hayır, Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp, Sonra da verdiğin hükümden, bu hükümden dolayı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermedikçe iman etmiş olmazlar ayetiyle ilgili olarak, Nisa 65. ayetiyle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır. Her kim şeriattan başka bir hükmün caiz olduğunu iddia ederse veya insanların babalarına veya dedelerine yahut insanların koydukları beşeri kanunlara muhakeme olması caizdir derse, İster doğulu ister batıl olsun fark etmez. Her kim bunun caiz olduğunu iddia ederse iman ondan kaldırılmıştır. Büyük küfürle kafir olmuştur. Ama Allah'ın şeriatı ile hükmetmeyi vacip görüp Allah'ın şeriatı dışındaki ona muhalif kanunlarla hükmetmeyi caiz görmezse lakin neslinin hevası ile üşvet sebebiyle siyasi meseleler sebebiyle veya buna benzer sebeplerle Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmederse o bunu yapmakla zalim Hatalı ve şeriata muhalif olduğunu biliyorsa, işte bu imanı eksiltir. Bu kimseden imanın kemal vasfı kaldırılmıştır. Böylece bu kimse küçük küfürle kafir, küçük zulümle zalim ve küçük fıskla fasık olmuştur. Evet, e, İbn-i Bazbun'un fetavasının 6. cildinde e, kaydedilmiştir. Onun e, derlerinin fetvaları arasında. E, Görüldüğü gibi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenek her halükarda ya büyük küfür ya küçük küfürdür. Ya büyük zulüm ya küçük zulümdür. Evet. Buna rağmen maalesef bazıları Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenleri ya mutlak surette tekfir ediyor veya da Allah'ın yolundan başka yol edinmelerine rağmen, İslam'dan başka metod edinmelerine rağmen, demokrasi gibi beşeri düzenleri kendilerine menheç olarak belirlemelerine rağmen, böyle kimselere salih diyebilmektedirler. Allah hepimizi sapıklıktan muhafaza buyurur. İslam i̇mr Teymiye, Allah rahmet eylesin, şöyle demiştir. Allah ve Rasulünün iman, İslam, din, namaz, oruç, taharet, hac ve benzer isimler gibi isimlerin gereklerinden olan meseleleri nefrettiği her müsemma ancak bu müsemmanın gereklerinden olan bir vacibin terk edilmesi sebebiyle nefret edilmiştir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle fakat hayır, Rabbine yeminler olsun ki onlar aralarında çekiştikleri şeyler hakkında seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden dolayı işlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet göstermekte iman etmiş olmazlar buyurmuştur. Bu gaye gerçekleşmediği sürece İman vasfı nefh edildiğinden bu gayenin insanlara farz olduğunu gösterir. Kim bunu terk ederse tehdide muhatap olur ve cennete azaba uğramadan girmekle vaat edilen vacip iman sahiplerinden olmaz. Aleyküm ve rahmet ve berekat. Yine şöyle der. Kitap ve sünnette nefh edilen ameller ancak o amelin bazı gereklerinin yerine get getirilmemesi sebebiyledir. Şu ayette olduğu gibi der ve Az önce okuduğumuz Nisa suresi 65. ayetini zikreder i̇bn Teymiye. Bu konuda Bedir ashabının kürre düşmekten korunmasının delili nedir denilirse şöyle cevap veririz. Muhakkak ki Allah Teala onlara, Bedir ashabına cenneti vacip kılmıştır. Nitekim Hatıb bin Belta'a radiyallahu anh kıssasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Bedir as'a hakkında şöyle buyuruyor. Allah onların durumlarından haberdar olduğundan bildiğiniz ameli işleyin, sizlere cenneti vacip kıldım. Bunu İmam Bukhari Rahimullah rivayet etmiştir. İslam'dan çıkaran konularda onların özelliklerini ve korumuşluklarını söylemeyen kimse, hem zikredilen hadise hem de Allah azze ve celle'nin Nisa suresinin 48. ayetine almıştır. E bu ayetlere karşı çelişir. Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındakilerde ise dilediğini bağışlar. Buyuruluğu bu ayette. Yine şayet Bedir ashabından birinin küfre düşüp de sonra bundan tevbe etmesi, sonra da bu tevbe üzerine ölerek cennete girmesi mümkün değil midir? Böylece çelişki söz konusu olmaz denilirse buna da verilecek cevap şu şekildedir. Birincisi Allah Azze ve Celle Bedir asabını mutlak bir başlamayla bağışlamıştır. Bu bağışı tevbeye de bağlamamıştır. Bedir asab hakkındaki bu nasın mutlak olarak değerlendirilmesi Allah Teala'nın şart koşmadığı şeylerin şart koşulmamasını gerektirir. İkincisi Şayet böyle bir şey söylenilirse onlar hakkındaki bu üstünlüğü ilira onlar Bedir Savaşı'na katılmış olmakla bu özelliği kazanmışlardır. İlim ehli, küfürle dahil bütün tevbe ile affedileceği hususunda zaten ittifak etmişlerdir. Şayet beyan başkalarından ayıran bir özellikleri, bir ayrıcalıkları kalmaz. Bu konuyu İslam İbn Teymiye Rahimullah'ın şu sözleriyle kapayalım. Bedir ashabı ve benzerler hakkında, istediğiniz ameli işleyiniz, sizleri bağışladım buyurulması günahlara veya tevbeyle birlikte bağışlanmasına yorumlanırsa onlarla diğerleri arasında hiçbir fark kalmaz. Yine hadisin küfre yorumlanması da caiz değildir. Zira kıfrın ancak tevbeyle bağışlandığı bilinmektedir. Yine bunun sadece büyük günahlardan sakınmak suretiyle bağışlanan küçük günahlara yorumlanması da caiz değildir. Şayet ayette şeriata muhakeme olmayanlardan iman vasfı kaldırılıyor. Bu, bu sabit hakkında sabit olması gerekmez. Zira belirli bir şahsın tekvirinde şartlar ve engeller söz konusudur denilirse şöyle cevap verilir. Bu belirli sahabeyi diğerlerinden ayıran özelliği hakkında ayet indirilmiş olmasıdır. Ayetin kim hakkında indirildiğine bakmadan tefsir etmenin imkanı yoktur. Bununla beraber ayetin sebebinin özel oluşuna değil Lafzının genel oluşuna itibar edilir. Ancak ayetin kapsamına hakkında indirildiği kimsenin girmesinin öncelikli oluşunda hiçbir ihtilaf yoktur. İmam Tevhid-i şöyledir. Ayetin belirli bir sebebi vardır. Eğer emir veya yasak söz konusuysa bu hakkında nazil olduğu o şahıs ile onun durumunda olan başkaları arasındadır. Yani onları da kapsamına alır. Eğer öldür veya kınama türünden bir haber söz konusuysa Yine o şahıs ile onun durumda olan başkaları bunun kapsamına girer. Allame İbni Kayyım da şöyle der. Hükme sebep olan hükmün kapsamı dışında bırakılıp başkalarına uygulanamaz. Hatta Allame Zerkeşi bu konuda bazılarından icma nakletmiş ve şöyle demiştir. Sebep olanın iştihat ve icma ile kapsamdan çıkarılması caiz değildir. Nitekim Kadı evbekir Bekir Muhtasar'ı takripte bunu nakletmiştir. Zira sebebin hüküm kapsamına girmesi kesindir, mutlaktır. Getirilen üçüncü şüphe, Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresi 60. ayetinde Alem şu buyruğudur. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia eden kimseleri görmüyor musun? Aslında fesat ve dalalet kaynağı olan tağutu inkar etmekle oldukları halde yine de onun önünde muhakeme olunmak istiyorlar.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 tağutun hükmünü istemelerinden ötürü iddiaya dönüşmüştür. Yani onlar münafık olmuşlardır. Muhaliflerin tutunduğu ihtimal de budur. İkincisi, bu iman iddiasında bulunan münafıkların sıfatlarındandır. Onların özelliklerindendir. Zira onlar tağuta muhakeme olmak istemişlerdir. Müminlerin münafıklara ait sıfatlardan birisinde onlara benzemesi küfrü gerektirmez. Bundan dolayı kim Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla muhakeme olursa, Münafıkların bir sıfatında onlara benzemiş olur. Başka bir delil olmadıkça bu küfrü dinden çıkmayı gerektirmez. kim? münafıkların sıfatlarından diğer biri olan yalan hudrunda onlara benzeyen kimse kâfir olmaz. Eğer bir meselede tekfiri gerektirmesi ihtimaliyle gerektirmemesi ihtimali bir araya gelirse böyle bir ihtimal durumunda tekfir söz konusu edilmez. Zira tekfir ihtimal üzerine kurulamaz. Bilakis ancak kesin, yakin üzere kurulur. Kesin bilgi üzerine kurulur. Özellikle de kendilerine ancak Allah'tan başkasına muhakeme olmaları sebebiyle verilen nifak hükmü hakkında gelen delil bunu göstermiyorsa bu konuda ihtiyatlı olmak gerekir. İkinci açı, bu kimseler, yani ayette zikredilen kimseler tagutun hükmünü iskiyorlardı. Lakin onların bu istekleri mutlak bir istek değildi. Hatta küfrü ortadan kaldırmayan, yani kendilerinden e, küfrü defretmeyen özel bir istekti. Tağut'u inkar etmek gerektiğine inanmayanın büyük küfürle kafir olduğunda şüphe yok. Suresi 256. ayetinde kim tağut'u inkar eder Allah'a inanırsa, kopması mümkün olmayan en sağlam kopma tutulmuş olur. diyor. İmam İbn-i Cerret Taberi, Allah rahmet etsin, şöyle diyor. Davalarında tağuta yani saygı gösterdikleri, sözünü delil kabul ettikleri ve hükmüne razı oldukları Allah dışında kimselere muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onu inkar etmekle emrolmuşlardı. Yani onlara Allah'ın emrini bırakarak şaha tabi olmak suretiyle hükmüne başvurdukları tağutun getirdiği şeyleri yalanlamaları emredilmişti. Evet burada hükmünden razı olmak, tağutun hükmünü istemek söz konusudur küfre düşüren de budur. Dördüncü şüphe Suresi 121. ayetinin delil getirilmesidir. Allah Azze ve Celle bu ayette muhakkak ki şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmelerini telkin edeceklerdir. Onlara itaat ettiğiniz takdirde şüphe yoktur ki siz de müşriklerden olursunuz. Şayet Allah'ın emni aykırı ustalarda Allah'tan başkasına itaat eden şirk koşmuş olur denilirse bunun da cevabı yine iki açıdandır. Öncelikle ayetin zahiri her taatin şirk olduğunu düşündürüyor. Kast edilen ise kesinlikle bu değildir. Hatta bunu Müslümanlardan hiç kimse söylememiştir. İkincisi, burada kastedilen itaat helal ve haram saymak suretiyle itaattir. Yani onlara uyup haramı helal ve helali haram olarak inanmaktır.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 Helali haram saymak ve haramı helal saymak suretiyle e, itaat etmek, itikatla gerçekleşen itaattir. Beşinci şüphe Allah Azze ve Celle'nin şuur suresinin 21. ayetinde ''Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri kendileri için dinden bir şeriat koyan ortakları mı var?'' ayetini getirerek Allah'ın indirdiğinden başkası hükmeden hükmünde Allah'a ortak koşmuş bir kafir olur.'' sözleridir. Buna cevap ayetin sadece dinde değişiklik yapanın küfrüne delildir. Ayet çünkü e, bu iki sıfatı bir araya getirmekle söz konusu olur. Yani ayette birincisi teşri, şeriat koymak. Zira onlara bir şeriat koyan e, ifadesi geçer ayette. E, i̇kinci sıfatı da bir araya gelen ikinci sıfatı da bunun dinden olduğunu iddia etmektir. Çünkü yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden bir şeriat koyan ortakları mı var? Yani hem şeriat koyacak, hem bir kanun koyacak, hem de bunun dinden olduğunu iddia edecek ki o zaman küfür gerçekleşir. Bu dinde değişiklik yani tebdilde bulunmak meselesini de kapsar. Bunun da küfür olduğu hususunda zaten icma vardır. Yani sadece kanun koymak, sadece hüküm koymak değil, bunu dine nispet etmekle birlikte bu fiil büyük küfür olur. Altıncı süpe Kel suresinin 26. ayetinin delil getirilmesidir. O hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz buyuruluyor bu ayette. Şayet Allah'ın indirildiğinden başkasıyla hükmeden Allah'ın hükmünde kendisini Allah'a ortak bir kafirdir denilirse bu ayete dayanarak buna da Üç şekilde cevap verilir. Birincisi, Allah Azze ve Celle'nin indirdiğinden başkasıyla hükmeden, kendi hükmünü dine nispet etmedikçe, yani tebdilde bulunmadıkça veya Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmenin caiz olduğuna inanmadıkça, yani helal saymadıkça, Allah'ın hükmünde ortak olmaz. Bunun dışındakilerin Allah'ın hükmünde ortak koşanlar olduğunu kabul edemeyiz. İkincisi, Ayette Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenin Allah'a hükmeden Allah'ın hükmünde ortak koştuğuna bir delil yoktur. Bilakis bundan ileri derecede bir yasaklama mübalağa yoluyla bir yasaklama söz konusudur. Bu konuda bir ihtilaf yoktur. İhtilaf sadece tekfir konusundadır. Üçüncüsü bu durumda zulmedenin de Allah'a hükmünde ortak koşmuş sayılarak tekfir edilmesi gerekir. Halbuki Ehl-i sünnet, bulmeden yöneticinin kafir olmayacağını da icma etmişlerdir. Aleyküm 7 ve rahmetullah. Yedinci olarak En'am 57 ve Yusuf suresinin 40 ve 67. ayetlerinde buyrulan hüküm ancak Allah'ındır ayetini kendisinden hükümler koyan, kendiliğinden hükümler koyan sadece Allah'a ait olan hüküm konusunda Allah ile çekişmiştir. Bu yüzden kafir olur denilecek olursa buna da şu şekilde cevap veririz. Birincisi Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmedenin kendisinin buna hak sahibi olduğunu iddia etmek sizi de fiiliyle Allah ile çekiştiğini kabul etmek mümkün değildir. İkincisi buna muhalefet edenin ehli sünnetin kafir olmayacağı hususunda icma ettikleri zalim yöneticiyi de tekfir etmesi gerekir. Üçüncüsü yine buna muhalefet edenin ehli sünnetin kafir olmayacağı hususunda icma ettikleri suret yapan kimseyi de tekfir etmesi gerekir. Halbuki ehl sünnet bunu bu husustan dolayı tekvir edilmeyeceği konusunda icma etmiştir. Evet, zira kutsi bir hadiste suret yapanın yaratma sıfatında Allah Azze ve Celle ile çekiştiği bildirilmektedir. 8. şüphe olarak Tevbe suresi 31. ayeti zikredilir. Yani onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i kendilerine Rab edinmişlerdir. Ayeti denilir ki, kitap ehli alimlerine ve rahiplerine Allah'ın indirdiği dışındaki hükümlerinde itaat ettiklerinde Allah onları Allah dışında Rabler edinmekle vasıfladı. Zira bu şirktir. Yöneticiler de Allah ile beraber mabut edinilmektedir diyorlar. Evet, hahamlara ve rahiplere itaat etmek hakkında iki durum söz konusudur. Bunlardan birisi, onlara Allah'ın haram kıldıklarını helal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 Yine ehl sünnetin kafir olmadıkları hususunda icma ettikleri, isyanın hususunda kocasına itaat eden kadın veya babasına itaat eden çocuğu da tekfir etmek gerekir. Evet, bütün bunlar ehl sünnetin icma ettiği esaslara aykırıdır. Bu aynı zamanda Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin şu açıklamalarında belirttiği husustur. O şöyle diyor, Alimlerini ve rahiplerini Rabler edinen bu kimseler Allah'ın haram kıldığını helal, Allah'ın helal kıldığında haram sayma hususunda itaat etmişlerdir. Bunlar iki durumdadırlar. Birincisi, onların Allah'ın dinini değiştirdiklerini bildikleri halde bu hususta onlara tabi olurlar. Böylece Allah'ın haram kıldıklarının helal olduğuna, Allah'ın helal kıldığının da haram olduğuna inanarak, önderlerinin Rasulünün getirdiği dine muhalefet ettiklerini bildikleri halde onlara tabi olurlar. İşte bu tür. İkincisi, helali haram, harami helal olarak inanmak, imanlarında sabittir. Lakin onlar günahkarların yaptığı gibi Allah'a isyan usun bunun günah olduğuna inanarak itaat ederler. İşte bunlar diğer günahkarlarla aynı hükümdedirler. Yani e, helali haram saymak, haramı helal saymak ve Allah'ın hükmünün bu olduğunu bile bile önder edindiği kimselerin buna aykırı hükümlerinde onlara itaat ederek ve onların e, açıkladığı şeye İtikad ederek küfre düşme söz konusudur. Durum bu böyle değilse, e, haramı helal, helale haram inanma söz konusu değilse, bunun küfür olacağına de etmiyor ayet. Dokuzuncu şüphe olarak, e, Şura suresi 10. ayeti e, zikredilerek, ki bu ayette mealen şöyle buyrulur, üzerinde ihtilaf ettiğiniz şeyin hükmü Allah'a aittir. Şayet bu ayete dayanılarak Allah'tan başkasına muhakeme olmak Allah Azze ve Celle'nin emrine muhalefettir denilirse bunun da cevabı şöyledir. Bu ayet şeriata muhakeme olmanın vacip olduğuna delalet eder. Bu konuda hiçbir ihtilaf yoktur. Yine Allah'ın indirdiğinden başkasıyla muhakeme olan bu kimselerinde günahkar olduklarında ve büyük bir günaha düştüklerinde yine ihtilaf yoktur. Lakin ayette tekfire delalet eden bir şey de yoktur. Maide suresinin 50. ayeti mealen şöyle buyuruluyor. Onlar yine de cahiliye devrinin o kutmuşmuş hükmünü mu arıyorlar? Oysa yakinen bilen insanlar için Allah'tan daha güzel hüküm sahibi olan kim vardır? Bu ayete dayanılarak şayet şöyle denilirse Allah Azze ve Celle şeriattan başkasıyla hükmetmeyi cahiliye hükmü olarak nitelemiştir. Bu da onun kutu olduğunu gösterir denilirse buna cevap şu şekildedir. Bir şeyin cahiliyeye nispet edilmesi veya cahiliye ehlinin amellerinden olmakla nitelenmesi küfrü gerektirmez. Bunu gösteren delillerden biri Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın renginden dolayı ırkından dolayı birini kınadığı zaman Ebu Zer radiyallahu anh sen kendisinde cahiliye bulunan bir kimsesin buyurmasıdır. Bukhari ve Müslim rivayet eder bunu. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem küfür olmadığında ittifak bulunan bazı şeyleri cahiliye amelleri olarak nitelemiştir. Soya sövmek, nesebe sövmek ve ölüler üzerine ağıt yakmak bunlar arasındadır. Müslim'in rivayetetler de geçerli. Cahiliyeye nispetten dolayı küfürle alaka kuran, ehl sünnetin tekfire edilmemesi hususunda ittifak ettikleri Müslüman'ı kınamak, soya sövmek, ve ölü üzerine ağıt yapmak gibi amellerden dolayı da tekfir etmesi gerekir. Bunu yaptığı zaman da ehl sünnetin dışına çıkar. Ebu Ubeyd Kasım bin Selam, Allah rahmet eylesin, şöyle der: Allah Azze ve Celle'nin şu ayetini işitmedin mi? Cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Tesir ehline göre bu ayetin açıklaması, Allah'ın indirdiği dışında hükmeden, İslam üzere bulunup bu hükmü cahiliye ehlinin hükmü gibidir. İslam üzere olup bu mu, cahiliye elinin hükmü gibidir. Ancak cahiliye halkı böyle hükmederler demektir. Yani böyle hükmedenler ancak cahiliye halkıdır. Bu tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisinde geçtiği gibidir. Üç şey cahiliye işlerindendir. Soya sövmek, ölü üzerine ağıt yakmak ve yıldızlardan yağmur beklemek. Bu rivayetlerin tamamında zikredenler, bu, bütün bu zikredilen günahlar işleyenini kafir ya da münafık değil cahil yapar. Lakin bunun anlamı, bunların kafirlerin amellerinden olduğunu, kitap ve sünnette yasaklanmış bir haram olduğunu açıklamaktır. Evet, Hicri 3. asrın Ehl-i Sünnet'in gözde imamlarından olan Ebu Ubed Kasım bin Sellem, bu ayet hakkında bu açıklamayı yapmıştır. İmam Buhari Rahimullah da şöyle der. Günahların cahiliye işlerinden olduğuna, şirk olmadıkça bunları işleyenin tekfir edilmeyeceğine dair bir bölüm. Evet, bir bölümün başlığını bu şekilde koymuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur diye devam ediyor. Şüphesiz sen kendisinde cahiliye bulunan bir kimsesin. Allah Teala da şöyle buyurur. Muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun altındakileri dilediği kimse için bağışlar. Evet. Nisa suresinin 60. ayetinde yine... E, sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia eden kimseleri görmüyor musun? Aslında fesat ve sapıklık kaynağı olan tağutu inkar etmekte emrolundukları halde yine de onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları dönüşü olmayan uzak bir sapıklığa düşünmek istiyor. E, bu ayetin nüzul sebebi getirilerek e, iddiada bulunulmuştur. E, Şabi nüzul sebebiyle ilgili Allah rahmet eylesin Şöyledir. Münafıklardan biriyle bir Yahudi arasında bir dava vardı. Yahudi rüşvet almayacağını bildiğinden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme muhakeme olalım dedi. Münafız ise rüşvet alacaklarını bildiğinden dolayı Yahudilere muhakeme olalım dedi. Böylece anlaşarak Cüheyne'deki bir kâhine gittiler ve ona muhakeme oldular. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Vahidi esbabın nüzülde e, nakleder bunu. Şayet Allah kahine muhakeme oldukları için onların e, münafık olduklarına hükmetmiştir denilirse, buna da üç açıdan cevap verilecektir. Birincisi, Şabi'den gelen bu rivayet zayıftır. Zira Şabi, tabinden olup bu rivayeti mürseldir. İkincisi, şayet hadis sayı olsa dahi, ayet bir münafık hakkında indirilmiştir. Bir Müslümandan münafıkların sıfatlarından bir sıfat meydana gelirse, bunun büyük nifak olmasını gerektirmez. Yani dinden çıkaran büyük nifak olmasını gerektirmez. Ancak delil nifaka nifak ile nitelemenin sadece bu sıfattan yani muhakemeden dolayı olduğunu gösterseydi o, o durumda başka. Üçüncüsü burada delil nifak vasfının bu adamda muhakeme sebebiyle gerçekleştiğini göstermemektedir. Şayet rivayet sahil kabul edilirse kahine muhakeme olmadan önce de bu adamın münafık olduğu Açıkça zaten belirtiliyor rivayette. 12. şüphe olarak bu ayetin nüzul sebeplerine dair diğer bir rivayet zikredilir. İki kişi davalaşırlar. Biri meseleyi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme götürelim derken diğeri kab şerefe gidelim der. Sonra anlaşıp Ömer radıyallahu anh'a gelirler ve işlerinden biri olayı anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hakemle razı olmayan adama Böyle mi oldu diye sorar Ömer radıyallahu anh. O da evet deyince Ömer radıyallahu anh onu öldürür. Yine bunu da Vahidi Esbabun Nüzul'de nakledir. Bu rivayet el-Kelbi yoluyla Ebu Salih Bazam'dan rivayet edilmiş. O da İbn Abbas radıyallahından rivayet etmiştir. Bu isnatta 4 illet vardır. Birincisi Muhammed bin Saib el-Kelbi Metruk bir rivayetidir. Rivayetleri terk edilmiş bir rivayetidir. Yahya bin Sayit ve İbn Mehdi onun rivayetlerinin metrok olduğunu belirtmişlerdir. Hatta Ebu Hatim onun hakkında insanlar onun rivayetlerini terk etme hususunda icma etmişlerdir der. İkincisi bazen zayıf rivayetidir. Bukhari ve İbn Hacer onun zayıf olduğunu açıklamışlardır. Hatta i̇bn Adi onun aklında, öncekiler arasında ondan razı olan, hoşnut olan hiç kimse bilmiyorum demiştir. Üçüncüsü, bazam ile i̇bn Abbas radiyalanma arasında inkıta kesinti vardır, kopukluk vardır. İbn-i şöyle der, Bazam i̇bn Abbas radiyalanmadan işitmediği halde ondan rivayette bulunur. Dördüncüsü, El-Kelbi'nin bazamdan rivayetlerinin hiçbir değeri yoktur. Yahya bin May'in Bağzam hakkında şöyle der, Şayet ondan rivayet eden El-Kelbi ise hiçbir kıymeti yoktur. Bir diğer nuzul sebebi de i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan şu şekilde gelmiştir. Ebu Berzey el-Eslemi Yahudiler arasında zıtlaşmalar ruhsunda kadılık yapan bir kahin idi. Müslümanlardan zıtlaşan, davalaşan bazı kimseler de ona başvurdular. Bunun üzerine Allah azze ve celle sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını iddia eden kimseleri görmüyor. Yani Nisa 60. ayetini indirdi. Hafız heystis, ravilerinin sahihin ravileri olduğunu belirtir. İbn-i de isnadı ceyyittir, iyidir, sahihtir demiştir. E, şayet Allah Teala Müslümanlardan olan bu kimseleri kâine muhakeme oldukları için münafıklıkla bir denilecek olursa, buna şu şekilde cevap verilir. Birincisi, ayetin siyah ve sibakı. Onların münafık olduklarını gösteriyor. Yani aslı itibariyle münafık olduklarını gösteriyor. Ve münafıkların sıfatlarından biri bu ayette zikrediliyor. Ne ayette ne de nuzul sebebinde onlar hakkında nifak nitelemesinin sebebinin sadece kaine muhakeme olmaları olduğuna dair bir delil yoktur. Her kim onlar gibi davranırsa onlara benzemiş olur. Münafıklara ait bir sıfatla onlara benzeyenin e, mutlak manada münafık olması gerekmez. İkincisi bu kimselerin tekfiri gerektiren bir istek içinde oldukları anlaşılır. Bu istekleri ise tağutu inkar şartına aykırıdır. Nitekim az önce bu husus açıklanmıştı. 14. bir şüphe olarak İbni Kesir Rahimeullah'ın "Katarların Yasa veya Yasık adlı kitabındaki bazı hükümlerle ilgili olarak şu açıklamalarını zikrederler. i̇bn Kesir Raymullah diyor ki, bu tamamıyla Allah'ın peygamber olan kullarına indirdiği şeriatlara aykırıdır. Her kim peygamberlerin sonuncusu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen muhkem şeriatı bırakır da nesh edilmiş başka şeriatlarla hükmetmeye kalkarsa kafir olur. O halde yasaya veya yazka muhakeme olup onu öne geçirenin hali nasıl olur? Kim bunu yaparsa Müslümanların icmayla kafir olur i̇bn Kesir bunu El-Bidaye ve Nihaye'de 13. ciltte belirtiyor. İtiraz şu şekilde. Burada şeriatı terk edip başka şeylere muhakeme olanların kısmına icma bulunduğu zikrediliyor. Buna verilecek cevap şu şekildedir. Burada zikredilen icma sadece şu iki kişiden birisi hakkındadır. Birincisi Allah'ın indiriklerinden başkasıyla hükmetmeyi helal sayan kimse. İkincisi de. Allah'tan başkasının hükmünü Allah'ın hükmünden üstün tutan kimse. Durumu böyle olanın küfründe herhangi bir tartışma yoktur. Nitekim Allah'ın indirdiğinden başkasına hükmetmeyi helal sayan ve başkasının hükmünü Allah'ın hükmünden üstün tutanın küfrü hakkında, büyük küfürle kâbır olacağı hakkında daha önce açıklama yapmıştık. Bunun delili İbni Kesir Rahimullah'ın, ...sadece Tatarların ve onlar gibi davrananların dair icma nakletmesidir. Onların durumunun ise tekfiri gerektirdiğinde bir ihtilaf yoktur. Çünkü onlar Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmeyi helal saymışlardı. İbn-i Teymi Rahimullah onlar hakkında şöyle der. İslam dinini Yahudilik ve Hristiyanlık ile aynı konuma getirdiler. Bunların hepsinin de Allah'a ulaştıran birer yol olduğunu yani eşit olduğunu... Müslümanlardaki dört meshet gibi olduğunu söylediler. Sonra onlardan bazıları Yahudiliği, bazıları Hristiyanlığı, bazıları da Müslümanların dinini tercih etti. Görüldüğü gibi burada Allah'ın indirinden başkasıyla hükmü da İslam dininden başka bir din, nesedilmiş bir dini İslam ile eşit görmesi söz konusudur. İkincisi onlar başkasının hükmünü Allah'ın hükmünden üstün tutmuşlardır. i̇bn Kesir Rahimullah tefsirinde, Maide suresinin 50. ayetinin tefsirinde şöyle diyor. Onlar Cengiz Han tarafından konulan hükümleri içeren kitabı, yani Yasık hakkında, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dini gibi farklı şeriatlardan derlenmiş hükümlerden ibaretti. Yine birçok hükmü de kendi görüş ve hevasından almıştı Cengiz Han. Bunları tabi olunan bir din kılmış, Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetindeki hükmün önüne geçirmişlerdir. Onlardan her kim böyle yapmışsa, onlar Allah'ın ve Rasulünün hükmüne dönünceye ve az ya da çok başka bir şeyle hükmetmemelerine kadar savaşılmaları gereken kafirlerden olmuşlardır. Evet, kim bu ifadeleri iyi düşünürse, Hafız i̇bn Kesir Rahim-i Allah'ın diğer sünnet imamlarının Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi helal sayanlar ve başkasının hükmünün Allah'ın hükmünden daha üstün tutanlar hakkında naklettikleri icma ile İttifak ettiğini, icma ettiğini anlar. Şayet bazılarının dediği gibi helal saymaksızın veya üstün tutmaksızın şeriatı terk edip başkasında muhakeme olmada icma alimlerin bunu naklettiklerini ve ben görürdü. İbni Kesir'den önce de bunu ifade eden birileri mutlaka olurdu. Bunların İbn Kesir Rahimullah aslında veya daha önce olmaları yahut ondan sonra gelmiş olmaları fark etmez. Zulmeden yöneticinin kafir olmayacağı hakkında icma mevcutken bunun tam aksi bir icma mümkün değildir. Evet. Bugünlük burada bırakalım inşallah. Allah izin verirse önümüzdeki hafta ilgili diğer bazı konulardan bahsedeceğiz. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe ve estağfurke ve etubilek Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Um, I don't بسم الله الرحمن الرحيم حمين والكتاب المبين إن أزلناه في ليلة مباركة إن كنا مذرين فيها يفرق كل أمر حكي